Evet hocam telefonumuz var yine. Onu da alalım. Alo. Alo hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş Benim sorularım olacaktı. Buyurun. E, aklıma bir şey takıldı. Yani soracak kimse yok şu an. Belki saçma bulursunuz da. Şimdi dün akşam Meylif tamam. Kandil'i kutladık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğumu. Hı hı. Ya Uyuşanay'ında da kutladığım haftası var. Hani bu tarihler... Niye farklı farklı ben anlamadım. Ben aydan atarsanız çok sevineceğim. Evet. Diğer sorunuz? Diğer soru bambaşka başka bir konu süt kardeşle ilgili. Tamam. Ee, çocukları hani yaş sınırı var mı e, süt kardeş olması için ya da sadece kardeş olsunlar diye emzirmek hani annesi de normalde emziriyor. Hı hı. kardeş olsunlar diye emzirmenin bir mazuru var mı? Ya da tamam. bütün kardeşler hani bir tanesini emzirdiğinde bütün kardeşleri e, onun süt kardeşleri olur mu? Bunu soracaktım başka sorunuz var mı Aslında bir tane daha var ama fazla vaktinizi almak istemiyorum teşekkür ederiz Efendim hayırlı akşamlar o zaman başka bir zaman yine bekliyoruz Evet bu da birçok işin aklına gelebilir hocam Mevlid kandili her sene ve farklı zamanda oluyor yani 10 gün öne doğru geliyor bayramlar gibi evet. ama kutlu doğum haftası hep Nisan ayında kutlanıyor idrak ediliyor bunun sebebi nedir? Evet, şimdi burada hicri takvim kullanıyor İslam alemi malum. Hicri takvim. Hicri takvimin özelliği nedir? Her sene 10 gün yaklaşık öne gelmesidir. Ramazan ayı diyelim Ağustos'un birinde başlıyorsa bir sene, daha sonraki sene Temmuz'un 20'sinde başlıyor. Bir sene sonra Temmuz'un 10'unda başlıyor, sonra... 1 Temmuz'da bakıyor yani 10'ar gün böyle Hı. öne giderek e, başlıyor bu ibadetler. E, Mevlid kandili, Mevlid ne zaman olmuş? Rebiyol ayının 12. gecesi Peygamber aleyhisselam dünyayı şereflendirmiştir. Bu takvim yani e, İslam aleminin kullandığı takvime, hicri takvime göre e, günler devamlı 10'ar e, gün öne gittiği için Peygamber Aleyhisselam'ın doğumunu ifade eden Ribiul Evvel ayının 12. gecesi her sene 10 gün öne gelmekte ve devamlı değişmektedir. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın Rebiyul Evvel ayının 12. gecesi 571 tarihi kullandığımız şu anki takvime göre 20 Nisan'a tekabül etmektedir. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın gerçek doğumu 20 Nisan'dır. Peki bunu niye kullanıyoruz? Peygamber aleyhisselam Rebiul Evvelay'ın 12. gecesi doğduğu için Hicri takvime göre o değişen zaman zarfında da yine bu kutlama devam ediyor. Öteden beri bu uygulanıyor idi ama 1980'lerden sonra bir kutlu doğum haftası ihdas edildi. İhdas edildi. Nerede? Türkiye'den. Başka ülkelerde bu yok. Sadece Türklere has bir uygulamadır. Bunun için ihtiyaç edildi. Mesela Kızılay Haftası var değil mi? Hı hı. Falanca ayın falanca ee, sakatlar özürlüler haftası falanca ayın falanca günleri arasında oluyor. Belirli günler ee, haftalar. Evet belirli günler haftalar vardır. Hı hı. Ee, Kutlu Doğum Haftası da bunlardan bir tanesidir. Eskiden... Yani resmiyet hani, kazandırmak için mi yapılmış evet, bir şey? Evet, eskiden bunun bir resmiyeti yoktu. Daha doğrusu mevzuatı yoktu. Sonradan birkaç yıl içinde e, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri mevzuatın içine alındı. Yani yönetmeliği çıkartıldı. Dolayısıyla 14 ile 20 Nisan tarihleri arası Kutlu Doğum Haftası olarak belirlendi. Bunun amacı ne? Resulullah Aleyhisselam'ı daha iyi tanıtmak, Resulullah Aleyhisselam'ı bir hafta boyu biraz daha fazlaca anmak niyetiyle yapılan resmi bir etkinliktir bu. Resmi etkinlik. Hı. Ha diğeri, hicri takvimi kullanmaktan dolayı cereyan eden Peygamber Aleyhisselam'ın Rebiyul Evvel ay'ının 12. gecesi doğumunu esas alan bir uygulamadır. Yani ee, ama o tarih değişkendir. Devamlı onar gün öne gelmektedir. Dolayısıyla bunlar birbirinden farklı şeyler. Ancak Resulü Aleyhisselam'ın doğum günü 20 Nisan 571'dir. Ee, zaten kutlu doğum da o günü içine alan haftada yapılmaktadır ki bu güzel bir faaliyettir tabii. Evet, devam edelim. Hanımefendi'nin diğer sorusu hocam, süt kardeşle ilgili. Aslında birkaç soru sordu ama hepsini ilgilendiriyor. Evet. Yani süt kardeşinin <gülüyor> hepsini anlatmak lazım. İkinci bir sorusu vardı ama onu ben... Evet ikinci soru buydu hocam. Bu süt süt kardeşliği konusu. Yani bir çocuğu süt kardeşi olsun diye emsirmek hoş bir davranış değil. Niye engelliyorsunuz? Yani belki o çocukla evlenecek. Sizin yavrunuzla vesaire. Ancak şu olabilir yani çocuk ağlıyor inliyor perişan süt yok. Siz de oradasınız, mecbur kaldınız, emzirdiniz, bunu anlarım ama efendim mahremiyet olmasın aramızda, hı hı. E, rahat Annesinin davranalım, verelim süt. E, bu da çok uygun bir davranış değil, yani mecbur değilseniz böyle bir şey yapmayın. E, peki bir çocuğu emzirdiniz, o çocuk sizin neyiniz oluyor? Süt çocuğunuz oluyor, süt oğlunuz veya hı hı. süt kızınız. Sizinle birkaç tane çocuğunuz var. O emzirdiğiniz çocuk sizinle evlenemediği gibi efendim sizin çocuklarınızla evlenemez. Kaç defa olacak Hanefi mezhebine göre bir defa ammik yani bir damlacık da olsa ediyor. Hı hı. Ha Yaş olarak iki yaş. İmam-ı Azam'a göre de 30 aydır. Yani iki buçuk yıl. İki buçuk, evet. i̇ki buçuk yaşa kadar emdiği takdirde ee, bu yavru sizin yavrularınızla evlenemez. Ancak süt verdiğiniz o çocuğun başka kardeşleri vardır. Onlar sizin oğlunuz kızınız değil. Ee, süt verdiğiniz çocuğun kardeşleri sizin çocuklarınızla evlenebilir. Burayı karıştırmayalım. Demek ki yasak. Emzirenin bir plan var bir ölçü getiriyoruz hı hı. emene nesli haram ne demek yani siz bir çocuğu emzirdiğiniz zaman sizin çocuklarınızla emzirdiğiniz çocuk kardeş olmuştur artık evlenemezler hı hı. emen kişi de emzirene nefsi haramdır yani emen e, o hanımefendiniz zaten evlenemez çünkü süt annesidir hı hı. O çocuğu emziren kadının kocası süt babası oluyor. O kadının erkek kardeşi dayı oluyor, süt dayı. Kız kardeşi süt teyze oluyor. Böylece ailenin bir parçası ailenin oluyor. Ailenin bir parçası oluyor. Bir birkaç noktada istisnası varsa da sizin evladınız gibi oluyor artık. Böyle bir hal var. Mecbur kalmadıkça bu emzirme işini yapmayalım. Ama şu olabilir bir evlat edindiniz bir yerden yani anne babası yok, yetim bir yavru getirdiniz bir yaşında bir çocuktu. Varsa sütünüz ona emzirin tamam mahremiyeti ortadan kaldırmak için bunu yapabilirsiniz. Yahut sizin kız kardeşiniz vardır ona emzirtin yine mahremiyetiniz kalkar. Yani böyle işlemler yapabiliyorsunuz. Yoksa ben şu çocuğu emzireyim rahat bize gelsin gitsin bir mecburiyet bir zaruret yoksa bu tür işlemleri eylemleri yapmamak lazım. Peki hocam bu helali haram kılmak düsturuna dahil olur mu? Yok hayır hayır yani. Bu... Yani sırf benim çocuklarımla bir mahremiyet olmasın aradaki haramlığı kaldıralım diye. Yani şöyle yapılıyor <gülüyor> mesela bir teyze efendim teyzenin çocukları var. Hı hı geliyor yeğeninin yanına onunla bir çocuğu var. O çocukla kendi çocukları arasında iletişim rahat olsun istiyor. Kardeşlik bağı kurulsun. Evet. Yani benim ailemle de bu çocuk arasında mahremiyet olmasın istiyor. Rahat gidelim, rahat gidelim. Böyle bir yani anlayış güzel aslında ama bırakın o çocuk bir mecburiyet yoksa, bir zarureti yoksa Hı. Ve belki sizin evladınızla istivaç yapacak, mutlu olacak. Yani böyle bir şey de olabilir. Hı hı. E, bu iyi niyetten kaynaklanan emzirmeler var biliyorum. Çünkü etrafımda böyle yapanlar var. E, ben niye yaptınız demiyorum ama e, yapmamanızı tavsiye ederim. Bu çocuk çünkü e, istikbalde belki bir tercih yapacak, belki sizin evladınızla izdivacı düşünecek, ona engelleyici bir onsur olarak bunu kullanmayın.